アハレイコンバラハラトローヒーバーカット。アハンディブイレ ل ムネシエイトアンル・レジミスフィルラ حمنالرحيم.الحمدلله رب العالمين.والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى ハメディマアラエリヒーバーサフィーヘジマリー。スパネカレ ل イムネ ل م ت マア・ラムテナインネカン ل ルアリムンハキー。 ラブナラトゥゼー ل ルブナバーダイズアデイタナウォハブナラミンラドンカラーマンインネケアンタルワハーラブナインネケジャミオンナセ ل ヨミンラーイバフィーインナバファ ش ユクルトゥルミヤーラブビシャ م リ و デ ل バ ل أ ك ت アムリ لسان يفقه قولي センニフカウ ل ウィアウン ش ي ط ا ن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 私は今日のように、このように、私はあなたのように、私はあなたのように、私はあなたのように、私はあなたのように、あなたのように、あなたのように、あなたのように、あなたのように、あなたのように、あなたのように、あなたのように、あなたのように、あなたのように、あなたのように、あなたのように、あなたのように、あなたのように、あなたのように、あなた Vahiy dayanan din, İslam dini ile havaya dayanan dinlerin çıkış noktalarını izah etmeye çalıştık ve bu konuda Rabbimizin Kuran-ı Kerim'de bu süreçte bu ayrışmanın nasıl meydana geldiğini havaya tabi olan Ve dolayısıyla iblise ve şeytana tabi olan anlayışın, düşüncenin nasıl geliştiğini, Allah'a tabi olan Allah'ın vahyine göre bir hayat süren anlayışın nasıl gerçekleştiğini ortaya koymaya çalıştık. Diğer bir ifadeyle iddiamız neydi? İddiamız temeli itibarıyla vahye dayanan din alemlerin Rabbi olan Allah'a dayanır. Bütün ilkelerini, bütün prensiplerini Allah'ın seçtiği peygamberlere indirdiği sayfeye veya kitaplardan alır. Havağa dayanan dinler de kullanma ifadelerine özellikle dikkat edin. Vahye dayanan din bir tane, havaya dayanan dinler birçok, binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kıyamete kadar süreceğini de göz önünde bulundurursak, havaya dayanan dinlerin de iblişe dayandığını, şeytana dayandığını ifade etmeye çalışmıştık. Ve bunu da bizler Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle Allah'ın izniyle ispatlamıştır. İnsan planına iblise dayanıyor bu ama hevaya dayanan dinler iblise dayanıyor ama insan planına nereden çıktı veya diğer bir ifadeyle <gülüyor> hevaya temsiliyetin insan nezdinde ilk temsilcisi kimdir? Bunu da yine Kur'an ayetlerinden İncelemeye çalışalım. Bu konu asıl konumuzun bir parçası olduğu için uzunca durmayacağız üzerine. Sadece ana ilkeleriyle hatırlatacağız. Ondan sonra söyleyeceğimiz bir kaç husus olacak. Maida Suresinin 27. ayeti kerimesinden 31. ayeti kerime dahil aradaki bölüm. hevaya dayanan dinlerin insan planına çıkış serüvenini, kıssasını olayını anlatmaktadır. 27 Maide suresi 27 Maide suresi 5. suredir. Onlara Adem'in iki oğlunun başından geçen gerçeği anlat. Onların yaşadığı kıssayı, onların yaşadığı olayı anlat. Onlara Hani onlar birer kurban sunmuşlardı da birinin ki kabul edilmiş, diğerinin ki edilmemişti. Arkadaşlar, tefsirlerde birçok izah yapılıyor ve özellikle şu olaya dayandırılıyor. Allahu Teala, şeriatını istediği gibi belirleme hakkına sahiptir. O gün belirlediği şeriatına göre. Adem Aleyhisselam ile Havva validemizin evlatları bir kız bir erkek, bir kız, bir erkek bir kız, bir erkek şeklinde dünyaya geliyor. Ve birinci ikizin kızıyla ikinci ikizin erkeği evleniyor. Birinci ikizin erkeğiyle ikinci ikizin kızı evleniyor. Allah-u Teala'nın belirlediği şeriat bu. Ama bu çok şey değil. Yani Böyle bir olay anlatılıyor ama bu olay olmuş, olmamış, buna dayanıyor, dayanmıyor, çok önemli değil. Biz buradan şunu anlayacağız. Bu bizim de yaşadığımız bir olay, olay olabilir. Bizim başımızdan geçen bir mesele de olabilir. İki kişi, iki insan bir olayda ihtilaf ediyorlar. Bu ihtilaf ettiklerinden birisi... Bu mevzuda alimlerin rabba olan Allah ne karar vermişse ben ona göre hareket ederim diyor. İkincisi de <gülüyor> diyor ki bu mevzuda Allahü Teala'nın bir karar vermesi, bir hüküm vermesi veya bir emir veya yasak vermesi önemli değil. Bu olayda, bu hadisede benim dediğim şekilde gelişirse ben bunu kabul ederim. İşte bu kavga'nın temelinde bu var. Bu süreçteki Allah'ın hükmü, Allah'ın kabulünü esas alan kabil, vahye dayanan dinin beşer binanındaki temsilcisidir. Kabilde, havaya dayanan dinin dinlerin Allah'ın kanunu, Peygamber'in kanununu indirilen sayfelerin ilkelerini kabul etmemek suretiyle. kendi hevave ve hevesine uymak suretiyle havaya dayanan dinlerin beşer planındaki temsilcisidir. Yani habinin adadığı kurban kabul etmişti. Yani şunu adamışlardır, bunu adamışlardır. Bu da çok bu olayda önemli değil. Maksat sen Allah rızası için elbetteki kurbanın şartları var da senin Allah rızası için adadığının Gerçekten Allah'ın kabulünü istemendir olay. Habil adadığı kurban da bunu istedi. Kabil de adadığı kurbanın kabul olmasıyla nikahlamak istediği kendi ikizindeki kızla evlenmek istedi. Veya diye bir ifadeyle kendi dediğinin, kendi heva ve hevesinin isteğinin olmasını istedi. Olayı böyle anlayacağız. Yani Habib Allah'ın emrinin tahakkuk etmesini istedi. Kabil de kendi heva ve hevesinin tahakkuk etmesini istedi. Biz şimdi hangi taraftayız? Onu her Müslüman her yaptığı işte, her davranışta takip edecek. Kurbanı kabul edilmeyen seni mutlaka öldüreceğim. Bakın hevaya tabi olma nasıl arka arkaya、e, cinayetleri oluşturuyor. Yani bir yerden başladı mı、e, daha önceki dersimizde de söyledik. Ya onu pişman olacaksın, tevbe edeceksin bu satmadan vazgeçeceksin ya da bu satma arka arkaya devam edecek. Başka bir yöntemi yok. İşte kabinde de aynı İblis'teki olduğu gibi ikinci şeyi söylüyor. Kurbanı kabul edilmediği gibi Tevdettmesi lazım yani ben ne yaptım da benim kurbanım kabul edilmedi. Neden Allahü Teala benim yaptığım ibadete hoşlanmadı, kabul etmedi diye pişmanlık duyacağı yerde ikinci cinayeti işliyor. Muhakkak ben sene öldüceğim. Öteki habin ona şöyle cevap vermişti: Anlat Allah yalnız takva sahipleri ibadetleri kabul eder. İşte Müslüman'ın hayatının özeti bu arkadaşlar. Allah takva sahiplerinin ibadetini kabul eder. Ne demek? Bir, sen muvahhid değilsin. Çünkü sen Allah'ın emrinin yerine kendi hevanı koyuyorsun. Takva sahibi kimselerin birinci özelliği muvahhid olmalarıdır. Tevhid ehli olmalarıdır. İnançlarına, akidelerine, ibadetlerine şirk koşmamalarıdır, bulaştırmamalarıdır. İkincisi, sen Allah'ın emir ve yasaklarına göre hayatını tanzim etmiyorsun. Çünkü takvanın ikinci ilkesi, Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmaktır. Sen bizim hem önderimiz, hem babamız, hem de Peygamber olan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yoluna göre hareket etmiyorsun. Takvanın üçüncü ilkesi, üçüncü ilkesi. tabi olunan peygamberin yoluna göre gitmek, onun sünnetine uyarak hareket etmek, onun menhecine uyarak hareket etmek. Haliyle sen bu ilkelere riayet etmediğin için müttaki değilsin, müttaki olmadığın için de senin ibadetinin kabul edilmesi mümkün değil. Onun için tek cevapla, tek kavramla ona cevap veriyor. Allah takva sahibi olanların ibadetini kabul eder. Sen beni öldürmek için elini bana kaldırsan bile ben seni öldürmek için elini sana kaldırmam. İşte Müslüman tavrın, mümin tavrın başka bir özelliğidir. Bunu açıklayan hadis-i şerifleri de hemen kısaca hatırlatalım. Çünkü ben alemlerin Rabbı olan Allah'tan korkarım. <gülüyor> Vahye tabi olan Müslüman'ın özelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Çünkü ben alemlerin Rabbı olan Allah'ım cezalandırmasından, hükmünden yasaklarından korkarım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu iki olayı örnek vererek Buhari iman 22 diyet iki fiten on sahih Müslim fiten 14 ve 15. hadislerde şöyle buyuruyor. Habib'in bu görüşünün doğruluğunu Kardeşim onu öldürmeye teşebbüs etti. O ise dedi ki, ben sana elimi kaldırmam. Sen beni öldüreceksen zulmen öldür. Bir gün Resulü Aleyhissellemiz sallallahu aleyhi ve selleen iki Müslüman birbirine kilit çektiği zaman dikkat edin arkadaşlar. İki Müslüman bugün maalesef İslam coğrafyasında çeşitli tevil, izah, açıklama, yorum, tahhiflerle birbirini öldüren İslam adına çıkmış nice gruplar vardır ki bu olayı Peygamber Efendimiz Kıyamet alaletlerinin bir ölçüsü olarak öyle bir zaman geleceksiyi iki grubun da iddiası hak olan iki topluluk birbiriyle savaşmadan Kıyamet kopmayacak. Ya Rabbin bizi bir Müslümanlarla olan mücadelenin kavganın Savaşın parçası eyleme. Amin. Ya Rabbi, bizi eğer onlar bize ellerini uzatırlarsa, habil tavrını izleyerek sen bana elini uzatırsan ben sana elimi uzatmam deme olgunluğunu ve şurunu bizden asibeyle. Amin. Sahabeden Abu Bekr es-Sakafi, Ya Rasulallah, öldürenin durumu belli. Ne diyor Allah Resulü? öyle bir zaman gelecek ki öldüren de ölen de cehennemlik ölen de öldüren de cehennemlik bir savaş olacak o savaşta ölen de öldüren de cehennemdedir Ebu Bekir'e size kahve diyor ki Ya Resulallah öldüren bir cinayet işlemiştir cehenneme gitmesi normal bilinen bir şey peki niye ölen Cehenneme gidiyor. Allah Resulü biliyor çünkü fırsat buza o doğunu öldürecekti. Yani ikisinin de hedefi hakkın ortaya çıkması değil. Ee, hangi hallerde, hangi durumlarda konumuz olmadığı için oraya girmiyoruz. Hangi hallerde, hangi durumlarda Müslüman bile olmuş olsa bir gruba karşı salas açman ne zaman caiz olur? Bunlar ayet ve hadislerde ortaya koyulmuş. Ama hiç bunların hiçbirisi gerekçe olmadan iki Müslüman taif veya iki Müslüman birbiriyle bir araya geliyor ve birisi öbürünü öldürüyor, ölen de öldüren de ikisine cehennemdedir diyor Peygamber Efendim. Neden? Çünkü birisi öldürdü ama öbürü fırsat bulsa o da onu öldürecektir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sallam ileride fitneler meydana gelecek. O zaman Oturan ayakta olandan daha hayırlıdır. Ayakta olan yürüyenden daha hayırlıdır. Yürüyen koşandan daha hayırlıdır. <gülüyor> Buyurmuştur. Sa'd bin Ebi Vakkar Sadiye Allah'ın ya, ya Resulallah. Adam evine girer de böyle bir fitne dönemi olduğu zaman birisi benim evime girse öyle soruyor. Adam evime girer de beni öldürmek için elini kaldırırsa ben ne yapabileyim diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Adem aleyhisselamın iki oğlundan Habil'in yaptığı gibi yapar. Bu tabi Müslümanlar arasındaki bir şey. Yani bir Müslüman nefsine uydu geldi, sen onu öldürüp zalim mi olman doğru yoksa o seni öldürüp senin şehit olman, mazlum olmanı daha doğru. İkincisi, Allah Resulü diyor ki ikincisini yap. O seni öldürürse, sen onu öldürmeye kalkışma, efendim,、e, mazlum olarak öl Allah'ın yanına, zalim olarak çıkma. Bunlar da beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellen şu tavsiyede bulunmuştu. Bakın Müslümanın önünde ne kadar güzel imkanlar var. Yani Rabbim öyle bir din indirmiş ki bize ve öyle bir zemin oluşturmuş ki kardeşler, cennete girmemek için hiçbir bahane yok. <gülüyor> Veya dinin genelini öğrendiğimiz zaman, ya bu adam nasıl cehenneme girer ya? Ya bu kadar zor olan cehenneme girmek için ne kadar gayret gösteriyor bu adam?、De. Halbuki cennete girmek çok kolay. Bakın bu hadisleri söylediğim zaman benim... Tesbihi mahkûl edeceksiniz. Malı için, malı sahib olduğu malını muhafaza etmek için ölen şehiddir. E tabi korunacak malımız olması lazım. İçkiden kazanmışsak, faizden kazanmışsak, harandan kazanmışsak, bu malı muhafaza etmek için ölürsek şehit olur muyuz, cennete gider miyiz? Bir defa batıl bir mala sahipsin. Önce onu bir ayıplaman lazım, temizlemen lazım. İki, kanı uğrunda öldürülen şehittir. Mazlum durumunda birisi geliyor onu öldürüyor, şehittir. Kanı uğrunda öldürülen şehittir, dini uğrunda öldürülen şehittir. Birisi Müslüman olduğun için geliyor seni öldürüyor, şehitsin. Ailesi uğrunda ailenin namusunu idaren altındaki kimselere korumak için öldürülürler öldürülürsen şehitsin. Bunu söyleyince sahib soruyor diyor ki yarası Allah'ın diye hadiste onu üzüldüler karıştırdın. Bu hadis şerifin kaynağı Ebu Daud, Sünnet, Tirmizi diye neseyi tahrim eden. Yani denin、e, kanın haram olması. Diğer bir hadis değerli kardeşler, yine bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulallah bir kişi gelip benim malıma almak istese ne yapayım? Bak, nefs-i müdafa diyor İslam dini buna. Başkasından mal almak için, para tahsil etmek için, kete kurmak, mafya oluşturmak değil. Hadis şerifi doğru anlayalım. Yar Aşırullah birisi geldi benim malımı almak istese ne yapayım diye sorunca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallamla sahaba hakkında şu konuşma geçti ona malını verme yani nefsimi dafa ama yap helal olan alın teri ile kazandığın İslam ilkelere göre kazandığın malını ona verme peki Yar Aşırullah sen de ona engel ol sen de onunla mücadele et diyor Peygamber Efendimiz. Peki yarasın Allah, adam beni öldürürse ne olur? Sen şehit olursun, cennete gidersin. Peki o mücadele, o nefsî müdafaada beni ne öldürürsen, çatıştık, kapıştık, elindeki bıçağın kanına battı veya tabanca döndü kendisine patladı, o ne olur? Cehenneme gider. Yani Müslüman bile olmuş olsa, haneye tecavüz maksadıyla gelen bir kimse. Veya ona karşı nefsini müdafa olarak davranan Müslüman arasındaki olaydı. Haneye tecavüz eden kişi cehenneme gider, nefsini müdafa eden kişi ise cennete gider. Allah Rasulü Çığır hadisinde çok önemli bir ilkeyi bize hatırlatıyor arkadaşlar. Diyor ki her her kim bir güzel çığır açtı, bir güzel amel başlattı. İslam'ın ruhuna uygun, İslam dinine aykırı olmayan bir amel işlemeye başladı. Buna güzel çığır diyoruz. Bu kişinin açtığı yolda gidenlerin sevabı hiç eksilmeden bu çığırı açan kişiye yazılır. Yani açılan yolda ben gidiyorum, benim işlediğim sevapların tamamından... Bana o yolu, o güzelliği öğreten kişinin sahih ameline, defterine yazılıyor ve bunun yazınmasından da benim sevabından bir şey eksilmiyor. İkincisi, kim kötü bir çığır açarsa, İslam'a uymayan aykırı, bir daha İslam'a ters bir yol açtı, yola, yola başlangıç yaptı. Bu defada o kişinin açtığı olumsuz çığırda gidenlerin günahından hiç eksilmeden o çığıra açana yazılır. Yani örnek vereyim, bir kişi kötü bir yol açtı, o kişinin açtığı yoldan giden kişiye günah yazılıyor çünkü olumsuz İslam'a ters bir yol. O kişinin günahından da hiç eksilmeden yolu açana yazılıyor. sonra da örnek veriyor görmüyor musunuz ki diyor peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk öldürme olayını yani katilliği kardeşini öldürmek suretiyle başladan kabile bütün katillerin günahından birisi yazılı katilin günahından da hiçbir şey eksilmeden yani müslüman bakacak ben güzelliğin öncüsü müyüm Kötülüğün ve çirkinliğin öncüsü müyür? Kabil'in yanında mıyım? Kabil'in arkasından mı gidiyorum? Yoksa Habil'in arkasından mı gidiyorum? Evet. İşte bu ayeti kerimeyi açıklayan birkaç hadis-i şerif bunlar. Bunlar. İnsanların icat ettiği şey bu kadar oldu. Evet. Böylece hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenerek cehennemlik olmanı isterim. Zalimlerin cezası işte budur. Vahye tabi olan babası peygamber ve babasının ortaya koyduğu sahifelerle bir aile şeriatını idare eden Adem Aleyhisselam'ın ilkelerine teslim olmanın rahatlığını görüyor musunuz arkadaşlar? Yani eğer siz Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine tabi iseniz çok rahat olmanız gerekir. Çünkü Allah'a hamdolsun ben Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine tabi ama yok bu noktada bir mensubiyetiniz, Kur'an ve sünnete uyma noktasında bir endişeniz varsa bu endişenizi, bu sıkıntınızı, bu boşluğunuzu, bu bilgisizliğinizi bir an önce gider. Ömür boyu kendiniz de kavgalı yaşarsınız. Ama mutmeyinle makamına ulaşmışsanız, yani benim yaptığım iş Allah'ın kitabına uyuyor, benim yaptığım iş Allah Resulü'nün sünnetine uyuyor, rahatlığını duyarsanız Her yaptığınız işte Allah'ınız diye rahat hareket edersiniz. Bunun üzerine nefsı onu kardeşini öldürmeye sürdürüdü. Yani bu kadar açık açıklamalara, hatırlatmalara, ikazlara rağmen durmuyor. Bir defa rokete takmış. Yani bir defa havaya tali olmuş. Bir defa iblisin arkasına takılmaya karar vermiş, şeytana tali olmaya karar vermiş kabir. Yani diğer bir ifadeyle. Çıkış noktamızdaki tezimize göre havaya uymaya karar vermiş, havasıyla hareket etmeye karar vermiş ve onu öldürdü ve böylece mahvolup gidenlerden oldu. İşte havaya tabi olanların akibeti mahvolup gitmek. Derken Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstersin diye. Yeri eşeliyen bir karga gönderdi. İnsan oğlunun bir yaradılıştan gelen ilmi vardır, bilgisi vardır. İki, talim etmek suretiyle elde ettiği ilmi vardır. Üç, bir de tecrübe ile elde ettiği ilim vardır. çevresini gözlemlemek suretiyle. Bakın burada karga insana insan daha şey değil mi? Bilgili, tecrübeli. Ama karga ondan daha yaşlı olduğu için, ondan daha önce yaratıldığı için, öldürdüğü yavrusunu veya yediği yiyeceğinin arte kalan parçalarını nasıl gömeceğini öğrenmiş. Kabir ise ondan öğreniyor. Ve kardeşinin cesetleri yazıklar olsun bana, bir karga kadar olamadım. Karga yiyeceğinin veya öldürdüğün hayvanın parçasını nasıl göme, gömeceğini bindiği halde ben bunu bilmiyorum, beceremiyorum. Ve sonuç çok önemli arkadaşlar. Ve yaptığına pişmanlık duyanlardan oldu. Bu sanki bu ifade Kabil'in sonunda tevbe ettiğini ifade eden bir uslup. Diyor ki müfessirler, hayır. Bu pişmanlık tevbesi değil. Yaptığı işi beceriksizce yaptığının pişmanlığı. Ya ben daha niye kaliteli iş yapamıyorum yani? Yani bunu niye daha güzel öldüremiyorum, daha güzel gömemiyorum, daha güzel kamufleje edemiyorum. Hatta tefsirlerde o gömme olayını gerçekleştirene kadar annem babam görmesin diye uzun zaman kardeşinin cesedini sırdında taşıyor dağlarda, ovalarda, çimenlerde. O çok bizim için önemli değil ama buradaki tevbe, pişmanlık tevbesi değil. Ben bir günah işledim, ben vahyi çiğnedim, ben hevama uydum, ben iblisin yoluna uydum. Bundan tevbe ediyorum manasındaki bir pişmanlık değil arkadaşlar. Kesinlikle yaptığı işi daha niye okkalı, organizeli、e, yapamıyorum noktasındaki endişedir. Ve böylece arkadaşlar gördük ki vahye dayanan dinlerin insan planındaki, kul planındaki, ümmet planındaki temsilcisikin habib ve bu olay da habib. Bu olay da peygamber efendimize kendi içlerinden gelmediği için. Yani Yahudilerden birisi olmadığı için seni kabul etmiyoruz, senin peygamberliğini kabul etmiyoruz. Ahir zaman peygamberleri Yahudilerin içinden gelmesi lazım. Noktasındaki itiraz eden Yahudilere bir ibret olarak anlatılmıştır ve biz de ibretimizi alıyoruz inşallah. Ya Rabbi, Habil gibi Vahyet tabi olarak mazlum da olsat. Vahiy tabi olarak bir hayatı yaşamayı bize nasip ediyor ve Kabil gibi havasına uyarak iblisin yoluna uyarak şeytanın yoluna uyarak Allah'ın kitabını, Allah'ın sayfelerini, Allah'ın peygamberini yalanlayanların izinden yolundan gitmekten bizleri muhafaza buyur.、Amin. Değerli kardeşler, bu anlattıklarımız. Giriş ve çıkış noktasında vahiy tabi olan din ile havaiyet tabi olan dinlerin çıkış noktasındaki kısayı başlangıcı ayrışmayı ortaya koymaya çalıştık ve bugün yeryüzünde vahiy tabi olan dine tabi olan Müslümanlarla hevaya tabi olan, iblise ve şeytana tabi olan yolun yolcuları arasında sürekli bir mücadele olmaktadır. Sürekli bir kavga sürmektedir. Ve bununla ilgili de birkaç hususu göz önünde bulundurmak için birkaç örnek vermek istiyorum. Öncelikle şu noktayı bir Müslüman iyi kodlaması lazım. Genel olarak Müslümanların gözünden bu nokta kaçıyor. Neden? Çünkü ilah ve Rabb kavramların kapsama alanını bilmediğinden dolayı ve bu yetkilerin ilahlık ve Rabblik yetkisinin alemlerin Rabb'i olan Allah'a ait olduğunu ve Bir memekten kaynaklanıyor. Öyleyse ilahlık ve Rabblik beşeri sistemlerle İslam'ın kavgasının temel ilkesi Allah'ın dinine yani İslam dinine tabi olan Müslüman şu ülkeyi bütün konuşmalarında, düşüncelerinde ve eylemlerinde güzel göz önünde bulundurur. benim ilahım ve Rabbim alemlerin Rabbı olan Allah'tır benim hayatımda uyacağım veya kaçınacağım ilke kanun ve prensipleri alemlerin Rabbı olan Allah belirler <gülüyor> yaratma ona aittir rızık verme ona aittir şeriat ve kanun koyma ona aittir ibadet edilme yetkisi ona aittir Ve insanlar arasında çıkan ihtilaflarda hükmetme, o ihtilafi sonuca bağlama, karara bağlama yetmiyettiği ise âlemlerin Rabbi olan Allah'tadır. Yani ilahlığın ve rabbiğin bütün ilkeleri, bütün kapsamı alanı. Bir kimse, bir yöneticiyi başına seçtiği zaman veya Haram helal belirleme noktasında birilerini seçtiği zaman demokrasilerdeki milletvekilliği gibi bu kişiyi seçişte sonuç şudur: Bu seçtiğim kişi gidecek milletvekili olacak. Çoğunluğu olan partinin başkanı verilen getti gereği. Hükümet kuracak ve hükümet kurmada kendisi bu hükümetin başı olacak ve o milletvekillerin içinden seçtiği kimseler de bakan olacak. Böylece o yaşadıkları coğrafyadaki insanların uyacağı kanunları oluşturacaklar. Kanun yapacaklar. Ee, mesela Türkiye'de 1982'de bir anayasa yapılmış. Yine insanlar tarafından. İsimler önemli değil, ikide bir saymak istemiyorum. Hakikat anlaşılsın. Ve bugüne kadar, 2015, bugüne kadar o anayasanın, o kanunların değişik maddeleri değiştirilmiş. Değişik maddeler değiştirilirken de Allah'ın kitabı ve sünneti, Allah Resulü'nün sünneti esas alınmamış. O anayasada yazan demokratik, layık ve kemalist ilkelere göre oradan hareketle kanunlar koyulmuş. Bu kanunlar İslam'a terstir. Yani Allah'ın ilahlığı yerine insanın Başbakanın, bakanların, milletvekillerinin ilahlığına dayanan kanunlardı. İşte onları seçen, onlara rey veren insanlar, ben alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'nın ilahlığından, rabliğinden razı değilim, memnun değilim. Ben kendime yeni ilahlar, yeni rabbler seçme kararını verdim demiş olur. Veya bir taraftan da İslam'a namaz gibi, oruç gibi, haç gibi, zekat gibi şeyleri yapmaya devam ederse hayatımın bir bölümünde Allah'ın ilahlığını ve Rabbini kabul ediyorum ama diğer kısımlarda alışverişte şunda bunda ise ben parlamentonun, bakanların, başbakanın, milletvekililerinin ilahlığını Rabbini kabul ediyorum. Birincisi küfür, yani Allahu Teala'nın ilahlığını ve rabliğini reddedip başka birisinin ilahlığını ve rabliğini kabul ediyorsan, bu Allahu Teala'yı inkar edip başkalarının ilahlığını kabul etmektir ki bunun adı küfürdür. Ama yok belirli konularda Allahu Teala'nın ilahlığını ve rabliğini kabul ederken belirli konularda da Kardamaton'un ilahlığını ve rabliğini kabul ediyorsan bunun adı da şirktir. Çünkü bir taraftan Allah'ın ilahlarını kabul ettiğini söylüyorsun, bir taraftan da Parlamento'nun küfrün ve şirkin ilahlarını ve rabliğini kabul ediyorsun. Yani seçimdeki Allah'ın dinine uymadan kanun yapan hükümetlerin özelliği budur. Müslüman bunu işin başlangıcında belirlemesi lazım. İkincisi, en çok Müslümanların karşısına çıkarılan ve kendileri de binmeden delil getirilen bir madde. Havaidül fıkhiyadan veya mecellenin ilkelerinden birisi. İki şer taarruz ettiği zaman ehveni şer tercih edilir. Yani kısaca ehveni şer ilkesi. Değerli kardeşler, Allahu Teala、evet. dinini bilmeden konuşanlardan bize eylemez.、Amen. Çünkü bu dinine iftirayı, dini tahriri, dinin hükümlerini değiştirmeyi beraberinde getiren bir anlayıştır. Bu madde. Hiçbir zaman bizim üzerimize kendi heva ve hevesini uygulayacak insanlardan birisini seçmeyi ifade eden bir madde değil. Örnek vermiş bu maddeyi açıklayan alimlerimiz. Ondan örnekler vereyim sonra bir de bir örnek de ben vereyim. Bir köyde olduğunuzu düşünün. Herhangi birisinin hayvanının Hayvanının kafası bir küpe girdiğini düşünün. Bu ehveni şerif prensibini işleterek şöyle diyor alimler Bakın hayvana zarar vermeden, küpe zarar vermeden bu hayvanın başı bu küpten çıkarılabiliyorsa herhangi bir mesele yok. Ama muhakkak bunlardan birisine zarar gelmesi gerekiyor. Ya küp kırılması gerekiyor ya da hayvan boğazlanması gerekiyor. O zaman bakılır diyor. Hayvanın değeri daha pahalıysa ve hayvanın sağlığı korunması gerekiyorsa o zaman küp kırılır hayvan o küpten kurtarılır. Ama yok. küpün değeri daha pahalı, küp, sağlam olarak muhafaza edilmesi lazım. Öyleyse hayvan boğazlanır, küp sağlam olarak kurtarılır. Çünkü hayvanın değeri daha düşükse, küpün değeri daha fazlaysa küp muhafaza edilir. Veya yine başka bir örnek veriliyor. Bir insan ölme noktasına geldiği zaman haram olan bir etten ölmeyecek kadar yemesi caizdir. Ama iki tercih etme imkanı olan et varsa mesela domuz eti de haram eşek eti de yani merkep eti de haram İslam dinine göre. Ama ölme noktasına gelsek Bu etlerden hangisi niyememiz cayiz olur? Merkebetini, eşeketini yememiz cayiz eşek olur. Neden? Çünkü hızır eti, yani domuz eti, Kur'an-ı Kerim ayetiyle sabit. Eşeketi ise, bizler Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sallam'in hadisleriyle haram. Burada eşek eti. Yani merkep eti, hınzır etine, domuz etine nazaran daha ehve. Haliyle böyle bir durumda ölüm noktasına gelen bir kimse, ehveni şer ilkesine göre, iki şerden birisi taarruz ettiği zaman ehvenini tercih ediniz ilkesine göre, eşek etini tercih etmek ve ondan da ölmeyecek kadar yemek. Yani kebap yapıp, ızgara yapıp, müftep yapıp, O şekilde yemek diyor. Ölmemeyecek kadar, hayatta kalabilecek kadar meşru alternatifleri bulmak, ulaşmak noktasından, ölmemeyecek kadar yemesi gerekir. Şimdi bu kişiler bunu şuna uyguluyorlar. Bir taraf da hızlı, bir taraf da çakal, bir taraf da kurt. bir tarafta ayı, bunlardan birisini tercih etmek mecburiyetindesiniz. Ama öbür tarafta da, yanı başımızda da, şahane, bıldır bıldır hareket eden bir kuzu eti. Şimdi kuzu etini bırakıp, çakalı, domuzu, kurtu, efendim ayıyı yemek mecburiyetinde miyiz arkadaşlar biz? Böyle bir ehven tercih etme ilkesi dinde var mıdır? Yani, yerlerine koyayım. Birisi çakallığı tercih etmiş. Birisi domuzluğu tercih etmiş. Birisi ayılığı tercih etmiş. Birisi kurtluğu tercih etmiş ve kapışıyorlar. Hangimiz bu insanları Allah'ın kanununun haricinde kanunlarla hükmedeceğiz? İnsanları kendi heva ve hevesimizden koyduğumuz kanunlarla nasıl idare edeceğiz? Bunun kavgasını veriyorlar. Müslüman da diyor ki niye çakal oluyorsunuz niye domuz oluyorsunuz niye kurt oluyorsunuz niye ayı oluyorsunuz burada kuzu varken burada dana varken yani anlaşılsın diye söylüyorum ter temiz hak nebevi metot varken nebevi menheç varken Allah Resulünün usulüne yöntemine göre hareket etmek varken. Müslüman olmak varken, cemaat olmak varken, devlet olmak varken, devletler arası ilişkileri verilemek varken burada tertemiz, yenmesinde hiçbir şüphe ve mahsuru olmayan kuzu eti, dana eti varken niye çakallığı tercih ediyorsunuz? Niye kurtlığı tercih ediyorsunuz? Niye domuzlığı tercih ediyorsunuz? Niye ayırlığı tercih ediyorsunuz? Bunlardan birisinden olmak mecburiyetinde değiliz ki biz. Burada tertemiz kuzu eti var. Tertemiz dana eti var. Tertemiz insanların başarıya ulaşmasa da bile, hiçbir şey yapmasa da bile, Allah Resulünün metoduna ve yöntemine uydukları için sebap aldıkları bir yöntem var, sebap aldıkları bir hayat programı var. Nasıl bunu birbirine benzettirsiniz, nasıl bunu kıyaslarsanız ve illa bunlardan birisini tercih edeceksiniz noktasında, hem de dine dayandırarak bir davranış orkestra koyarsınız. İşte ehveli şer prensibini anlamadan illa kemalist rejimin, illa demokratik sistemin, illa layık sistemin insanlar üzerine uygulamasını şu veya bu kişiyle tercih etmek mecburiyetinde değiliz. Bizim dinimiz var, bizim örneğimiz ve önderimiz var, bizim her hareketimizi uyduracağımız, dayandıracağımız Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti var. Buna bağlı olarak daha iyi anlaşılsın diye İslam dininde domuz eti haramdır değil mi arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim ile sabit olan en büyük haramlardan birisidir. Birisi çıktı, kendisine kafir olduğunu, demokrat olduğunu, layık olduğunu söyleyen birisi çıktı, bunu kesti, soydu, pişirdi, servis yaptı. Bir Müslüman yer mi? yiyemez. Niye? Dininde bu kesilse bile pişirilse bile servis yapılmış olsa bile hele hele de kafir olan birisinin kesip servis yapması sebebiyle der ki Allah'ın bana haram kıldığı bu şeyi ben yiyemem. Ama şimdi başka birisi çıkıyor. Müslüman olduğunu söylüyor. Ondan sonra bir akdes alıyor. Bir an önce resmele çekiyor. Aynı domuzu kesiyor. Pişiriyor, servis yapıyor ve size yediriyor. Ve Müslüman olduğunu söyleyen insanlar da tıka basta patlayana ve çatlayana kadar yiyor. Örnek verelim. Demokrat ve layık ve kemalist olduğunu söyleyen bir parti aynen bu domuz atının domuz etinden daha necis olarak. Çünkü müşrikleri Allah-u Teala innemen müşrikunen necesun diye Kur'an-ı Kerim'de atar. Onlar pisliğin ta kendisidir diye. tarif ediyor. Onların yaptıkları işler, koydukları sistem, nizam pislik bir rejimdir. Domuz da necistir. Yenmesi aran olan bir hayvandı. Ama aslı itibariyle Müslümandır. Çünkü Allah-u Teala'nın fıtrat üzere yarattığı bir şey. Eti hara. Onlar gibi kafir, müşrik de değil domuz. Sadece eti yenme. Allah'ın koyduğu kanuna göre hareket eden bir hayvan. Hiç Allah'ın onun hakkında koyduğu, fıtratına koyduğu karnının dışına çıkmaz domuz yiyen. Şimdi, Kemalist, müşrik birisi, domuz etini pişiriyor, servis yapıyor, önünüze koyuyor, diyor ki yiyemeyiz, biz Müslümanız. Ama Müslüman olduğunu söyleyen, efendim, abdest alan, eûzu beslene çapan, çeken, Ve aynı domuzu kesip, pişirip size servis yapan kişinin kestiğini ise milyonlarca insan yiyor arkadaşlar. Ya bu Müslümanlık mı ya? Bu dinle mi bu olaya bakıyorsunuz? İslam'la mı bu olaya bakıyorsunuz? Yani ne değişti? O kişinin kesmesiyle, pişirmesiyle, servis yapmasıyla kafirin müşrik birisinin ki onlarda Müslüman... değil zaten. Müslüman görünen, münafıklık yapan insanları Müslüman olduğunu iddia ederek aldatan birisi. Haliyle arkadaşlar necis olan, bir şirk sistemi olan, bir pislik sistemi olan, demokrasi, layıklık veya başka sistemler, kemalizm, hevaya dayanan sistemler özet olarak. Biraz donuz sistemleridir arkadaşlar. Biraz pislik sistemleridir bunu hiç kimse bize keserek boğazlayarak pişirerek servis yaparak yedirmeye çalışmasın biz müslümanız biz yemeyiz bunlardan bizim dinimiz bunların yenmemesini bize emretmiştir ve kalkıp da insanların bu pislik rejimleri pişirip ısıtıp ısıtıp insanlara yedirmek noktasında anlayışı da hizmet olarak kendilerine benimseyen insanlar Hizmet ettiklerini düşünmesinler, bir hezimetin öncüleri olduklarını bilsinler. Bu insanları şirket küffren nifaka sokma noktasında bir gayretin ve çabanın içinde olduklarını düşünsünler. Bir genel ev düşünün. İlk bunu başlatana Allah lanet etsin. İnsanlığı iptal di kalmaları. Ve Allah'ın koyduğu kanunlara göre evlenip nezih ve temiz nesilleri devam ettirmek noktasında Allah'ın yarattığı <gülüyor> hanımları, bayanları böyle bir akibede, böyle bir pisliğe bulaştıranları Allah'la lanet, lanet etsin.、Amin. Ama kadınlar bunu yaparken o kadınlara giden erkekler de aynı pisliğin içindedir. İkisine birden Kur'an-ı Kerim fahiş ediyor. Yani gayrimeşru Allah'ın koyduğu kanunlara uymadan bu çirkin işi yapan iki kişiye de erkeğe de kadına da fahişe diyor. Ama toplum o kadar İslam kavramlarından uzaklaşmış ki kadına fahişe diyor erkeğe bir şey demiyor. İkisi de fahişe çünkü ikisi de gayrimeşru bu ilişkiyi devam ettirdi. Elbette ki Allah-u Teala bugün bile bu pisliğin içinde olan kişileri Allah-u Teala oradan kurtarsın. İffetli ve temiz birer hanım olmalarını Rabbim nasip eylesin.、Amen. Çünkü Allah'a hamd olsun bizim çevremizden bize ait kimseler olmasa bile bir başkasının annesi bir başkasının kızı bir başkasının evladı olmak suretiyle korkunç bir rezalet. Bir sistem düşünün arkadaşlar. Bir sistem bir müessese açmış ve bu müessesede ayaklarının altına cennet serilen çünkü cennet annelerin ayakları altındadır diyor hadis-i şerif. Böyle nezih ve temiz olmaları gereken ayaklarının altına cennet serilmesi gereken kadınları böyle bir yere koymuş ve onlara birer de kalp vermek suretiyle siz bu işe devam edebilirsiniz demişler. Bunu müşrik kafir birisi de yapsa Bu uygulamayı, bu şeyi müşrik ve kafirin ta kendisidir. Bunu Müslüman olduğunu iddia eden birisi de yapsa, o da müşrik ve kafirin ta kendisidir. Neden? Çünkü Allahu Teala'nın haram kıldığı bir eylemin yapılması noktasında zemin oluşturmak, ruhsat vermek, kadına sertifika vermek, onu yapma noktasında efendim belge vermek noktasında. Bir icraatın mensubudur. Haliyle yani bir kimsenin hepsine uysa zina yapsa, o zinanın haramlığını kabul etse, yine Müslümandır. Fızkışlamıştır, tevbe ederse Allah temizle. Saabenin içinden bile beker olanlar da zina yapmıştır. Allah Resulü onlara yüz topa vurmuştu. Evli olan erkek ve kadınlar da zina yapmıştır, tevbe etmişlerdir. Allah Resulü onlara cezbe etmiştir. Yani insan nefsini vererek bu işi yapabilir. Yapsın demiyorum, cayiz demiyorum, dikkat ediniz. Ama nefsine uyuyarak böyle bir günah işlenebilir. Ama bunu bir müesseseye haline getirdiğiniz zaman, bir kurum haline getirdiğiniz zaman, teşdiyi gerçekleştirmiş olursunuz. Yani bu iş yapılabilir, bu iş devam edebilir, erkekler buraya gidip zina yapabilir, burada bulunan kadınlar bu işi yapabilir demektir oraya müesseseye açmak. Bu da bir teşdihinin ve ...bunu yapan kim olsa, teheccüde kalkmış olsa bile müşriktir. Peki bir kimse... ...Türkiye'yi Allah'ın kitabına ve Resulü'nün sünnetine göre idare edemeyeceğini bile bile... ...bu insanları seçip... ...böyle bir genel evin devam etmesi noktasında kanun çıkaran... ...üstelik o insanlara da bir zarar gelmesin diye oraya polis ve bekçi koyan... sistemin müşrikliğini devam ettirme noktasında kim rey verebilir müslüman olan bir kimse rey verdikten sonra kim müslüman olduğunu söyleyebilir yani böyle bir sistemi seçiyorum genel evi devam ettirsin genel evde fuhşu, fahirciliği efendim erkek ve kadınların gayrimeşru zinayı devam ettirsinler noktasındaki şeyi kim kabul edebilir Allah muhafaz bir başka örnek Faizi, Kur'an-ı Kerim faize devam eden kişileri Allah ve Resulü'nü harp açmış kişiler olarak tarif ediyor. Ve beşeri sistemlerin en bariz özelliği ekonomilerin faizle devam etmesidir. Zenginlerin, fakirleri bankaların mudilerini sömürmesiyle devam eder. Bir sistemin faizleri ne kadar faiz alacağını, ne kadar faize çıkacağını, ne kadar faize ineceğini genel ekonomik temayüllere göre hükümet beyan eder. Hükümetin görevlendirdiği efendim merkez bankası organize eder. Peki Kur'an-ı Kerim'in Allah ve Resulüne harp açtı diye, harp açanlar diye ifade ettiği bu müesseseleri açıp Onayılayıp resmileştiren bir kimse ne olur İslam'a göre arkadaşlar müşrik olur. Yani bir kimsenin nefsine uyararak faiz almasını konuşmuyoruz. Bu haramdır. Faizin haramlığını kabul ederek nefsine uyararak faiz alırsa haramdır. Ama faizin kanunlaştırılması, faizin müesseses haline dönüştürülmesi, faizli ekonominin yürümesi noktasında. Kanun çıkarılmasını gerçekleştiren kimseler müşriktir. Peki kim böyle insanların hayatına sıfır faiz sistemiyle çalışması gereken bir ekonomi varken bir, beş, on, yüz neyse bir faiz sistemini oluşturan yani diğer bir ifadeyle Allah ve Resulüne harbaçan insanları destekleyebilir. Ne olduğunu iddia ederse etsin bu Allah ve Resulüne. Harbaçan kimseler. Bir örnek daha verelim inşallah. Faizle iş yapan müesseseleri düşünün. Mesela içki imal eden bir fabrikayı, biri imal eden şarab imal eden, rakı imal eden veya Haramla iş yapan bir müesseseyi düşünün. Haram olan bir işi yapıyor. Yani örnekleri vererek şey yapmak istemiyorum. Böyle çirkin, kadına dayanan, erkeğe dayanan örnekleri vermek istemiyorum. Herhangi bir haram öyle düşünün. Normalde bir insan nefsine uyulara üzümü taşısa. Sıksan, satsan, şarap yapsan, içse haram işlemiş olur. Birbirinden farklı içen ve yapan daha ağır olmakla beraber hepsini Allah-u Teala, Allah Resulü bu suça iştirak eden kimseler olarak ifade ediyor.、Diyor. Bak bunlar helal, haram olduğunu kabul etmek kaydıyla. Helal olduğunu kabul etmiş olsa zaten yapmasa bile küfre girmiş olurdu. Ama bu işi bizzat insanların kendi ameli olarak yaptıkları bir işi, bir devlet, bir hükûme kuru maline dönüştürse, bu fabrika bira imal edebilir, bu fabrika şarap imal edebilir. Yani zaten kanun ve ruhsat bunu ifade eder. Eğer ruhsat almasa efendim, ona izin verilmese, kaçak iş yaptığından dolayı bak kaçak. Rakı imal ediyor. Millet nasıl hemen yakalıyorlar? Şeye tıkıyorlar. Cezaevin'e tıkıyorlar. Bunu bize devletin izniyle yaptığı için devlet nezdinde ne oluyor? Halk nezdinde meşuliyet kazanıyor. İşte bu müesseseleri. Yani fa,、e, şarap imal edebilirsin, bira imal edebilirsin. Efendim biraz satabilirsin. Bu büfede haram olan yiyecekleri satabilirsin. Buna ruhsat veriyoruz noktasında hareket eden ister belediye başkanı olsun, ister efendim zabıta olsun, ister devlet olsun müşrik ve kâfir olur. Ve bu insanları da destekleyerek bu kurumların, bu müesseselerin üzerine getiren aynı haram heral koyan kişileri seçtiği için onlar da müşrik olur, onlar da kâfir olur. Yani diğer bir ifadeyle sohbetimizin başında belirtmiştik kendi ilahlarının Allah'ın ilahlığını ve rabliğini beğenmeyip kendi ilahlarını ve rabplerini seçmiş olurlar. Allahu Teala Celle Celalhu bizi bu gafletten, bu şuhursuzluktan kurtarsın inşallah. Günlük hayatımızdan örnekler vererek bunu açıklamaya çalıştık. Bu mevzudaki iftiraları daha önce hatırlatmıştık. En son sohbetinizde inşallah tek tek onlara cevap vermek suretiyle nasıl Allah'a iftira ettiklerini, nasıl peygamberlere iftira ettiklerini, nasıl Müslümanlara, İslam alimlerine iftira ettiklerini inşallah madde madde açıklamaya çalışacağız. Rabbim kâfletten bizi muhafaza buyursun. Değerli kardeşler çok sıkıntılı dönemler yaşıyoruz. Ortalık tozluğan ve Sağda solda Müslümanların Sıkıntı çektiği Zarar çektiği bir süreci yaşıyoruz Şöyle Birkaç uçuşu Dua haline getirmek istiyorum Sizlerin de inşallah İçten samimi bir şekilde Amin demelizi istiyorum Birincisi Ya Rabbim Müslümanlar hakkında Oynanan oyunlara Planlara Desiselere fırsat verme、Amin. Müslümanlar hakkında ins ve cin şeytanlarından kim böyle bir plan ve desise kuruyorsa bu planını, bu oyununu kendi başına geçiliyor Rabbim. Ya Rabbim biz senin peygamberini 23 senelik hayatı içinde çileye, sıkıntıya Zorluğa maruz kalmış olsa da doğruya sahip çıktığını görüyoruz. Mesela 13 senelik Mekki hayatında bir kılıç darbesiyle öldürülme imkanı varken Hazrete Hamza'nın Müslüman olmasının, Musa bin Nübüyir'in Müslüman olmasının ıslarla defalarca ayaklarına gitmesi yetmiyormuş gibi yar Rabbim. iki Ömer'den birisini Müslüman yap, onlara hidayet ver noktasında yalvarmasını biliyoruz. Onların her birerlerini hele hele Allah Resulü gibi cesur, korkusuz bir önderimiz ve liderimizi tanıyoruz. Onların her birerlerini bir köşede bıçaklayıp, boğup efendim bir mızrak darbesiyle yıkma imkanı varken İsrarla mücadele ederek bunların Müslüman olması için çabalamıştır yarabbi'm. Biz de doğru olana, sıkıntılı olana ve külleli olana talib olmayı nasip ede bizlere yarabbi'm. Ya yarabbi'm inanıyoruz ki bu toplumun içinde nice Hazreti Ömerler çıkabilir, nice Musa ibnü Umeyler çıkabilir, nice Hazreti Hamzalar çıkabilir. Kolay yöntem olan bunları kesmek, öldürmek, patlatmak suretiyle yöntemi değil de, bunlara daveti götürmek, dindik duran bir Müslüman kimliği sergilemek ve bunlara Allah'ın dinine davet etmek suretiyle doğru olan yöntemi bize öğretiyor ya Rabbim. Yarabbimlerim, en kolay yöntem birisini bir kılıçla yere indirmek. Birisini bir bombayla paramparça etmek, birilerini yüzlerce, binlerce insanı patlatmak suretiyle öldürmek en kolay yöntemdir ya Rabbi alemi. Bizi böyle kolay yöntemlere değil de bu insanların içinden Hazreti Ömer'leri, Hazreti Hamza'ları, Musab İbni Umeyr'leri, Ammar İbni Yasir'leri çıkarma davet şuurunu üzere nasip eyle ya Rabbi.、Amen. Yarabbim alemin bize davetin nerede ne şekilde Allah Resulünün yöntemiyle yapma şuurunu nasip etle. Amin. Yine savaşı, cihadı kıtalı, yine Allah Resulünün yöntemiyle nerede ne zaman ne şekilde yapma şuur ve basiretini bize nasip etle Yarabbim. Amin. Senin dinini hamasi duygularla hislerimizle duygularımızla dinini bilmediğimiz için nefsani arzularımızla uyarak senin dinini değiştirme fırsatı bize verme ya Rabbi.、Amen. Her halükarda önce kendi nefsimizi kendimizden, kendi şerrimizden korumarak sonra senin dinini insanlara anlatmak suretiyle anlatmak gayreti ve çabası içinde olan bizleri senin kullarını senin yolundan saptırmaktan bizlere muhafaza buyuruyor ya Rabbi.、Amin. Senin kullarına en doğru olan yöntemi, en doğru olan menheci ki, bu senin Resulünün menhecidir, nebevi menheçtir, nebevi menheci ulaştırmayı nasip eyle ya Rabbi.、Amin. Ya Rabbel Alemin, senin Resulünün hadis-i şerifinde beyan ettiğin gibi ve senin Kur'an'ında beyan ettiğin gibi Müslümanların Öncelikle vahdeti gerçekleştirmeleri gerekirken, bu vahdeti gerçekleştirmenin önüne eften pürkten gereksiz, lüzumsuz, şer'i olmayan gerekçeleri dikte etmek suretiyle, vahdetten uzaklaştıkları yetmiyormuş gibi, ümmeti paramparça ettikleri yetmiyormuş gibi, çeşitli uyduruk, nefsani, şehbi ve şeytana uymak suretiyle uydurdukları Asla asla olmayan gerekçelerle Müslümanların birbirlerini öldürmelerine fırsat vermiyor Allah. En kısa zamanda şuhurla Müslümanların oturun Allah'ın Kitabı Verasünün Sünneti çerçevesinde Kur'an kelimesinde bahsettiğin gibi wa'tesimuhu bihamdillahi jamiyam walatefaragum toptan hep beraber Allah'ın habiline Kitabına dinine Resulünün yoluna ve sünnete Allah'ın kitabı ve Resulü sünneti çerçevesinde teşekkül etmiş İslam cemaatine tabi olun ve la teferragû İslam'ın hükümlerini, ilkelerini, ilkelerini, prensiplerini paramparça etmeyin buyruğunu önce kendi nefsimize sonra dünya Müslümanlarına fıkhettir, fehmettir ki Gerçek bir vahdeti kurmayı nasip edesin. Nasip olma, nasip etmemizin, gerçekleştirmemizin nasip ede yaran. Ya Rabbi alemi, ya Rahman rahimim. Biliyoruz ki etrafımızda ins ve cin şeytanlarının şerrinden kaynaklanan besléseler ve pislikler var. Bu besléseleri, bu pislikleri bizim üzerimize. ブラシマサンダ、ミスマ n ダルユザ s t ルマザ a ィル。a れそ u からか、ローンを呼びハンディ。ネシャル a ン・レイ・ラ・イラ・イラーン・テレス a フルカウント・ウィレイ。そこからか、ローンを呼びハンディ、ネシャルワン・レイ・ラ・イラーン・テレスト・フルカウント・ウィレイ。そこからか、ローンを呼びハンディ、ネシャルワン・レイ・ラ・イラーン・テレスト・フルカウント・ウィレイ。アウドゥル・レイ、ネシャル・レフ イたち الذين آمن و ع م はあなたのため ا 私たちはあなたのために、私たちはあなたのために、私たちはあなた ل ため له たちは ا な ل ه ために、私たちはあなた ل ために、私たちはあなたのために、私たちはあなた د ために、私たちはあ ن たのために、私たちはあなたのために、私たちはあなたのために、私たちはあなたのために、私たちはあなたのために、私たちはあなたのために、私たちはあなたのために、私たちはあなたのために、私たち و あなたのために、私たちはあなたのために、私たちはあなたのために、私たちはあなたのために、私たち サブリビルラネタウシエダネネミシタスナブナザララザヤナウシナウリアンダダダンディーンディーンディーンディーンディーンディーンディーンディーンディーンーンディーンディーンディーンデンディーンンディーンディーンディーンディーンディーンディーンンディーンディーンディーンディーンンディーンーンディーンディーンディーンディーンディーンディーンディーン